Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar Gitar ağladı. Vay vay vay vay vay vay. vay. 8.28 saatimiz Modern sabahlardan günaydın sevgili sala sevenler. Özlediniz mi bu fonu? Vallaha özledik Ege. Vallaha <gülüyor> çok özledik be. Biz de seyircileri oynuyoruz şu anda dinleyicileri. Şu anda çok özledik vallahi. Fonu mu özlediniz dinleyicilerimizi mi özlediniz Ay, Dinleyicilerimizi özledik ama da bir tatlı oluyor üstündeki kreması oluyor Dükkanda bu şarkı çaldığında Bir yere koşmam gerektiğini hissediyorum Bazen Allah diyerek O tehlikeli bir şey yalnız ya Çünkü alelacele koşarsın dükkan e, Yani radyo gibi düşünürsün Vücut hafızan radyoya Tabii. göre ayarlı çünkü Yani ayağını burada çekiyorsun Şurada kıvrılıyorsun falan gibi Hafızan Allah dükkanda düşünürüz Pavlov'un DJ'lere. Son duyunca koşanlar. Yıllar yılı artık bizi böyle şey yaptılar. Ben zaten bu parçanın listelerden çıkmasını rica edeceğim. Çık, çık, çık, çık, çık. Ben de çünkü saçma sapan bir yerde. Çıktı galiba Faiz duydum ben. Valla çıkmış olsun. Çünkü böyle elimde bir şey olsa da birden şey oluyor. Allah diye ben de bir anda dönüp sonra... Koşasım geliyor değil mi? Koşasım geliyor da koşacağım yeri de bilmiyorum. Nereye koşacağım? Koşasım mı? geliyor şarkısını söyleme. Koşasım geliyor ama istersen söyleyebilirim hemen madem bu kadar isteğiniz var. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın sevgili dinleyiciler. Çok, Çok özledik. Vallahi özledik. Vallahi özledik. iki gündür e, ne çalışmaları nedeniyle. Altyapı çalışmaları, Alt çalışmaları, çalışmaları nedeniyle. <gülüyor> karşınızda olamadık. Karşınızda olamadık ama bugün bu kadro. Bugün gibi fişek gibi, e, gibi, gibi bir A takımıyla. gibi bir A takımıyla. Nedense A takımıyla karşınızdayız. Biraz soğuk mu stüdyomuz? Stüdyomuz serin bizi genç tutacak. Evet. Vallahi hakikaten öyle. Bir iki gün gelmeyince demek ki ayarlar bozuldu. Gençler şey yapıyorlar. Evet bir de bizim o sıcaklığımız yansımayınca stüdyo buz kesmiş. Bir de biz A takımı buz kes. E, A takımı falan filan diyoruz ya. <gülüyor> Herhalde o varil etkisi oluyor stüdyodan. E, oluyor tabii, tabii. Olmaz Sını, mı Hararet yani. yükseliyor ya programda. Bir tek gazeteci yazar Bekir Hazar'ın yokluğunu hissediyoruz. Yani herkes bir, birinin rolünü tabii, alabiliyor tabii. ama onu yapamıyor O A takımındaydı değil mi? A takımında coşmuştu o. Şu anda da ağlı bir kanaldı bildiğim kadarıyla. Ama şu anda siyasi analist olmuş durumda. O zaman magazin ünlülerinin ne yaptığını falan kimle sevgiliydi falan onları değerlendiriyordu. Ki onu değerlendiren adam Türk siyaseti de haydi haydi değerlendiriyor. Yani. Stratejik analist oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Günümüz kutlu olsun. Ne, ne günü bugün? Ne günü? Ne günü, ne günü bugün? 21. 21 Mayıs. 21 Mayıs ne günü? Ne günü? Dünya. E... Evet doğru başladım Fahir. Dünya ne günü? Olgunluk. Dünya Perşembe günü. Perşembe günü değil. Her sene kutlanıyor 21 Mayıs'ta. Ol günü ne ya? Ne demek? Bu yani, da olgunluk yani bir olgunluk olsun diye herkes olgunca davransın diye bütün e, herkesi bir yerde toplayalım diye işte o günü dünya olgunluk günü. Yani hareketlerimizi olgunlukla, çeki düzen vereceğiz, çeki düzen vereceğiz bir, olgunlukla. Bir karar mi var senin bugün böyle bir, bir çiğ davranıldığını mı düşünüyorsun? Yok hayır canım yani. Yani olabilir. <gülüyor> bugüne denk gelmesi bir rahatlayayım mı diyorsun Dünya anlamadım? ne günü olabilir? Bir yiyecek. Dünya günü mü? Dünya süt günü bugün. Ayy. <gülüyor> Bugünden itibaren 28 Mayıs'a da ne haftası? Süt. Süt, süt haftası. haftası. Doğru. <gülüyor> e, Şimdi bir değiştim. Ne olacak? Bol bol süt tüketeceğiz. Aman diyeyim sakın süt böyle süt'e toleransı olmayan süt. bir milletiz. Peynir. Hayır, hayır. Süt, ve süt ve süt ürünleri. Süt'e tolerans demiş ama onun havalı adı var. Hayır. Ne? Laktoz intolerans. Lactose intoleransı. Sonra millet içecek içecek bir hafta boyunca. Ee, soğuk sütleri, soğuk taşları sütü. oturacak. Ya sadece ondan sonra. taşları otursa iyi biliyorsunuz. İlk başta bu gaz yapar, ondan sonra e, mülâimet getirir. E, lütfen dikkatli olalım. Süt gibi. sütler var ya. Onlar da sütlerden alsınlar abi. Sonuçta süt evet, değil abi. mi o da? O da süt, o da süt. O da süt. Bak kemikleri güçlendiriyor. Diş çürüklerini ne yapıyor? Engelliyor. Engelliyor. Enerjiyi ne yapıyor? Tavan yaptırıyor. Kan pompalanıyor. Pomp, onu soruşan. Pompa var mı diye. <gülüyor> Ondan sonra kemik erimesine ne yapıyor? En, engelliyor. engelliyor. Dur, dur, dur diyor kemik erimesine. Ondan sonra gebelik boyunca annenin vücudunda azalan mineralleri ne yapıyor? Yerine, yerine koyuyor. koyuyor. Yani? Dengeliyor. Dengeliyor. Dengeliyor. ama. Ondan sonra B12... Neyiyle sinir sistemi ve sinirleri arası... Vitamini... Tatviyesiyle... Neyi de saydım ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ben hiç puan alamadım çünkü bu. <gülüyor> Doğru. Ondan sonra bak tam sen, senlik bir şey geliyor Ege. E, tokluk neyini arttırarak fazla kilo almayı engelliyor Tokluk arasını. <gülüyor> e, hayır. <gülüyor> hissini. Hissini hissi <gülüyor> bravo. Ondan sonra neyde bulunan vitamin ve mineraller akre ve cilt inflamasyonu riskini azaltarak cilt sağlığını koruyor? Bravo. Bravo sütte. Ve ne yapılarak içildiğinde koroner kalp hastalıklarına karşı korur ve hipertansiyonu... Bardağa dengeliyor. konarak. Hayır. E, oral yolla. Hipedle. Tamam hadi biraz kolaylaştırayım soruyu. E, düzenli içildiğinde koroner ne <gülüyor> hastalıklarına karşı koruyor ve hipertansiyonu... Kalp, kalp. <gülüyor> Bravo Fahir. Tebrik ederim. Ya on sağlıklı neden? Hızlı hızlı. En az 7-8 tanesini saydım. 8-2. <gülüyor> Hımm. Yani koca sütün fayda. O kadar da içiyorum. Sadece iki tanesini söyleyebildim ya. Ama Fahir hep dershaneye gittiği için bunun için, e, için sistemi biliyor adam. Yani. Ben soruyu sonuna kadar şey yaparken sen seçeneklerden gidip laflar. Tabii canım bize hep test tekniğiyle öğrettiler. Test tekniği sayesinde hem güzelce dinliyorum hem de sorularımı en doğru şekilde cevaplamış oluyorum. Aman dikkat demiş uzmanlar. Ne diyor? <gülüyor> Sokaktan aldığınız süte e, dikkat edin demiş. ne Sütü kadar... sütüne mi? Kaynatırsanız kaynatın. Bazen demiş e, sıfırlanmıyor efendim demiş. Ee, çiğ sütün mikroorganizma içeriğini azalıyor. Doğrudur. Ancak... Oktay ben çiğ süt emmedim. Bileşenlerin ısıyla ortadan kalkması... <gülüyor> e, ne dedim Fahir? <gülüyor> çiğ süt, süt emmedim. Emmez. Diyor, diyor. Fahir efendim. Balbay açıklama yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Fahir'in çiğ süt Ege'nin de bir lokma haram yemediği, evet, yemediğini evet, çok iyi biliyoruz. Kızlarına da yedirtmediğini, yedirtmediğini. biliyoruz sevgili Mesela kızlar orada tam köftenin Vallahi yerine haram, haram, var, lokma. haram lokma yiyecek oluyor da. Hayır diyor. Ve kaç Köftenizi defa taban devirdim senin. Haram lokma yemeyeceksiniz. Vurmuş bir yerde haram lokma Bunu yiyeceğim falan. Bakıyorum elinde ne var senin? Birak bir şey falan, gidiyor bir, bir keşrende gizlice yemeye çalışıyor. Bakıyorum haram lokma. Allah Allah, nereden bulmuş onu? Ne bileyim artık, nereden buluyorsa bizim eve. çünkü haram da girmez <gülüyor> yani. Nereden gidiyorsa. <gülüyor> Komşulardan geliyor demek ki. Geçmiş olsun diyoruz. <gülüyor> Nasıl bulduysa çünkü yani, pardon haram komşular. Lokma... Bir kere girdikten sonra sürekli tabii şey alabilirsin. Ondan sonra e... bir kere yere diyormuş, hep haram arıyorsun o zaman. Valla öyle bir gofret markası yaratacağım. Haram ha. gofretleri. Tut, tut, tut, üzerine tut. de yaz ama. E, tabii canım markası haram olacak. Domuz do ürünü ve domuz ürünleri. Neydi? Domuz ve domuz mamulleri. Neydi ya o laf? Domuz ve domuz mamulü içermez. Ha öyle değil mi? İkisi Hı -hı. domuzlu. Domuz ve domuz. Do da domuz da ne ya, domuz yağı falan işte. Ha, domuz yağı. Ha, büyü yaparken kullanıyoruz zaten. Gofretin içine domuz yağı niye koyuyorsun? Abi sen şimdi B büyülerimizde yaparken domuz yağı kullanılmamak. Domuz ve domuz ürünleri kullanılmamak O yüzden de fiyatı... papaz büyüsü yaparken sen nasıl kullanmayacaksın? Sen karı kocanın domuz... arasını bozmak için kapıya süreceğin domuz yağlı gofrete koyarsan e olmaz. Senin de aran bozulur. Pardon ama bir büyü yapacaksan da do yani domuz yağı kullanılır. Öyle bir şey mi var? Kapıya domuz yağı mı sürülür? Tabii. Tabii. Karıyı, Nereden kocanın arasını. Nasıl? büyük malzemelerinde büyük malzemeleri ha satan şeyler var Hogwarts'ın şeyi var ya böyle bütün kitaplarını şeylerini asla. Oradan getiriyorlar ha, Bookstore mu? Aha. Orada, Orada sadece kitap satıldığını biliyorum ben yani, yani, Küçük parça dom yani domuz yağ deyince aklına böyle koca koca domuz Teneke yağ değil, Küçük küçü, küçük değil. böyle kapıya sürülecek şey kadar. Islak mendil kadar ya, ya yani, yani, bir şeyleri vardır ya böyle parlatmak için kullanılır süngeri siyah, siyah, şey, onun gibi mesela süngeri emdirilmiş domuz ya Hem kolayca sürülüyor açıyoruz sıfır ambalajını kapıya domuz yağ sürüyoruz bir sonraki büyüye kadar kalgus sürelerde dur ne zaman kavga edecekler ve ayrılacaklar diye bir, be, bir besin ne denir? Ee, Maddesi mi? Şeye, uyarısı daha var onu da söyleyelim. Teşekkür ederim ee, Gizem Hanım'a. E, Dünya Süt Günü cevabını bilmiş ve kutluyor Dünya Süt günümüzü. Günü Yakında o üniversite sağlık bilimleri fakültesinden e, Sevinç Hocamız demiş ki kahvaltılarda yumurta'nın yanında çay içilmesini mi öner miyiyoruz demiş. Demiri mi bağlıyormuş? Neyi bağlıyormuş ya? O beni bağlamaz, demiri bağlar. Benim bildiğim yumurtanın yanında süt içilmeyecek diye bir şey vardı. E, süt içme, çay içme, kuru kuru kahvaltı yapın. etin mı? yanında yoğurt yeme diye bir şey Ama var. Ama kahvaltıda yani. şey mi içelim? Gazlı içecek mi içelim ya? O dediğin koşerlerden etle süt ürünü... yiyemezsin. işte o bağlama hadisesi orada oluyor ya. Nerede? Etin yanında yoğurt ee, ve süt ürünü... İskender'i ne yapacağız? Ee, orada zaten i̇şte yoğurt. Yanmış. Yanmış. Olur mu ya? İskender'in özünde var şey yoğurt. Ey yandan su da içtin. Ne oldu? Ayran. Kendinin özünde yok. Tabağı ayrıca konuluyor <gülüyor> Fahir. Ondan yani eminim. De. De var dedim. Şeyinde var. Kaç yıldır? Tamam, bir... kenarında durur Kene, hatta. Kenarında durur. Sen. Evet. Ama yani o da olmayınca olmaz ki ya. Yani özünde olmayan bulgur pilavı. Bence sonradan i̇şte. o. Pirinç yani olması lazım onun. Evet çaydaki tanen, tanen maddesi kan yapıcı özelliği bulunan yumurtadaki demiri ne yapıyor? Bağlıyor. Bağlıyor. bağlıyor emilmeden atılmasına yol açıyor. O zaman da ne oluyor? Efendim, boşuna boşuna yemiş oluyorsunuz efendim. Ama lezzeti baki. Lezzeti baki. Yani biz yani yumurtayı biraz lezzetli. da demir alayım diye yemiyoruz ki. Evet. Güzel bir yumurta yiyelim, ekmeğimizi banalım yiyelim. Yumurtayı yiyecek mi? Onu neyle götüreceğiz peki Oktay? Yumurtayı mı çayı Hayır. mı? Yumurtayı canım. Yumurtayı yedik yanına. Ee, yumurtadaki demiri bağlayan çay her şeydeki demiri bağlamaz mı ya? Yumurta da demire bağlayan Rabbim neyle içeceğiz onu soruyorum size. Hmm, bilmiyorum yani. neyle. Bir öneri getirmemiş. Ha demiş ki. Demiş yine. Pardon demiş ya demiş illa ki... içilecekse çok açık ve limon atarak <gülüyor> iç demiş. Ay. Ne oldu bütün açıklamanın Ay. şeyi kayboldu değil mi? Traş limon. Çok açık için demiş. Ha herkes böyle şey bir traş limon tranc açık için demiş. Tamam oktay açık bizim sonuç geldi bizim Bir de yumurta'nın şeyli ayrıntıları var fazla haşlamayın falan. Teşekkür ederiz falan bugün Dünya Süt Günü yumurta suyu makarnası suyu ilgili şey var onlarla onlarla. Ne Onları güzel artık... sen diyetisyen dosyası hazırlamışsın o neymiş makarna suyu? Makarnanın haşlama suyunun dökülmesinin vitaminlerin kaybedilmesine yol açacağını vurgulamış sevimli hocamız Dil cildimizden kaybediyor. Makarnadan vitamin uman mı varmış ya? Biraz vücudumuza vitamin gelsin. Ah olur mu her şeyde sen de bile vitamin var. Ben de vardır. Ben vitamin bombası yani olarak oluşuyorum. Seni yemek isteyenlere buradan şey açık yol göstermeyeyim ama benim yanımda atom çok derler. açık atom. bir çay. Atom, atom, atom. Bütün, bütün vitaminlerin bir arada bulunduğu atom. komple şey, atom, atom, ego, ego, ego. Güzel espriler Kuru baklagiller... birbirini götürdü sevgili Çok şanslısınız. Birkaç tanesi yapılamadı ama. Kuru baklagiller haşlanıp e, suyu dökülüyor. Bu yanlış çünkü vitamin ve mineral kaybı fazla oluyor demiş. Ne yapacağız olur. o haşlama suları içecek miyiz? Ne Şöyle yapacağız demiş, Oktay, demiş, Oktay bak, Bey? Bak nasıl, git, bak nasıl getirdim konuyu. Sütteki <gülüyor> <gülüyor> riboflavin. Bak Oktay çok çakalsın Riboflavin Sevgiliniz neydi? Riboflavin. riboflavin. <gülüyor> Bildiğimiz flaminin ribosu. B kaçtı? 12. 12. 2 i̇ki. iki. At o biri soldaki biri i̇ki soldaki. Gösteriyorum on nasıl dersin Fahir ya? Tek elinle 12 iki gösterebilecek yaparım 12 olsa? Öyle yaparsam ben de yaparım. Ben de ya böyle yaparım. hareket ben yaparım. Ben de böyle, böyle, böyle, <gülüyor> <yaparım. gülüyor> böyle, böyle yaptık. Lütfar. Ee, çok önemli demiş. Dudak kenarlarında yara sorunu bulunuyor. Bulunduğunda... Dudak kenarı güzel söyle. Dudak Sus. kenarında yara sorunu mu? Aha. Uçuk o be. Uçuk olabilir, sivilcek olabilir. Sivilcelik mi? <gülüyor> Bunlar da benim sivilceliklerim. <gülüyor> Süt ve ürünlerini tüketebilir demiş. Bilirler, demiş. Oktay, o kaynamış suları ne yapacağı hala cevap gelmedi. Dökün bir... Lavabey. Lavabey ya. Hayır makarnadan sonra makarnayı haşladığın suyuyla da bir saçını yıka bir şey yap. <gülüyor> evet. suyla suyuyla kafanı yıkamasın. <gülüyor> Dök biliyoruz. Dökmeyeceksin işte. Dökmeyeceksin. Dökmeyeceksin. Dökmeyeceksin. Çorba da kullanabilirsin mesela. Bir çorba olabilir. Veya... Çorba yapmıyor musun hiç? Hiç yapmıyorum. Ciddi mi ya? Hiç. Sosis haşladığı suyla Sosis e, haşladığı su suyla... Sosis haşladığı suyla çorba yapan bir kadının hikayesi aile içinde hala anlatılır. O yüzden öyle suyu değerlendim. Aa bunda sosis haşladık. Bu su hiç atılır mı diyerek böyle bir şey. Tenesirli kadın, değil mi? Tenesirliymiş. Tenesirli kadın hikayesi. Yani makarna suyundan da vitamin kovalamaz şey ki ya. Boşver. Ama o çok önemli. Çok ne yapacaksın? Peki? Onu süreceksin. En kötü uzakların kendine Sıcak sıcak mı süreceğim Oktay? Kaynamış su çünkü. Sıcak sürersen daha iyi ya. Soğuk. Kaynatılmış, ılıtılmış makarna suyun ama. Soğuk sürersen damlar çünkü. Akar. Belki de onları bir çiçeklere falan verelim. Vitamin, vitamin olur. Bak Oo, şimdi sabam. sevgili Aa. Şimdi işin rengi değişti. Valla olabilir ha. Çok güzel fikir. Teşekkür ediyorum. Ama bugün e, dünya, dünya süt, süt günü. günü. Süt gününüz kutlu olsun sevgili dinleyiciler. E, birer süt... Alır mıyız? Alır mıyız ortaya? O zaman biraz süt içelim sevgililer. Güzel şarkılar da dinleyelim bir taraftan. Kings of Convenience, I'd rather dance with you radyonuzda. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Aşık Aşık Aşık Radyo tülesiniz modern sabahlar Duygusal dakikalar içinde sevgili dinleyiciler Biraz nostalji dedik Evet buyursunlar efendim Aa, Dokuzu geçmediğimiz için o haberleri Veremiyorum Aa, başka haberler vereyim İspermet haberleri vardı İspermetle ilgili alerjisi olan bir kadının Dramı, ee, Oo, o, o, dramı, o, dramı o dramı Sonra değerlendireceğiz ee, Peki 4 aylık gebe maça çıktı ee, Onu da isterseniz 4 Son. aylık gebe maça çıktı, 5 aylık gebe kupa çıktı diyoruz ve yayın hayatımızın sonuna geldik. <gülüyor> sonuna Hoş Hoşça kalın. kalın. Ee, emekliler çetesi var ister misiniz emekliler çetesi? O da, da 9'dan Yarın sonra faiz ee, şey M -chat, M -chat. Ee, 770 Emçet ne ya? Ha mail yazılıyor. Tamam Emçet. Ee, 770 milyon liralık e, soygunu kimler yapmış? Ne konuda e, tehdit ettiğini anladın mı? Ben de anlamadım. Sorum sana. <gülüyor> <gülüyor> İngiltere'nin başkenti Londra'da Paskalya tatili esnasında Emekliler evet, Çetesi haberine devam ediyorsunuz. ediyorsun? Evet, abi. Emekliler evet, Çetesi tamam. haberine Bir soygun yaşanmıştı. Kırkızlar alarmları etkisiz hale getirip kalın beton duvarları delmek suretiyle nakit para... Evet, azimle mücevherlerle kayıplara karışmışlardı. Haftalardır süren araştırmaların ardından ee, çeşitli noktalara baskın yapan İngiliz polisi 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 76, 74 67, 59, 57 50 ve 48 yaşında olması dikkatlerden kaçmadı. Ne yaptılar? En genç olanımız suçu üstlensin diye 48 yaşında adam mı <gülüyor> şey yaptılar? Valla yok canım 48 yaşındaki adamı zaten o şeymiş. Ee, ne bileyim bunların kahve çekiyor falan bunlar para topla. Hadi git bize racit bir tane kahve al diye. Çünkü herkesin kademi var, kıdemi var öyle ayak işlerine bakıyor 18'de. 18'de adamlar nasıl duvarda? Sen hadi kaç saat beyaz? Benim konumlu yok Aynı hayır. Şu taşları taşı. Benim harüdem. <gülüyor> <brav. gülüyor> Yazık bütün işi orada. Ama daçada da falan. öyle. Mesela daçada sen git bir tane markete. Markete gittiğin zaman böyle herkesin kademi var, kademi var yani. Sen 70 75 yaşında markete gidiyorsun şey diye zannedersin işte. Bana bir öncelik tanırlar falan. Bir gidiyorsun. 90 yaşında, 85 yaşında, hemen oldu. <gülüyor> abilerini görünce sıraya geçiyorsun. <gülüyor> Abi nasıl falan filan diye sana para veriyorlar. Yan taraftan gidiyorsun, kahve alıp geliyorsun. Hep böyle geçiyor hayat yani datchler. Bu adamlar demek ki Daçaya gel, İngilizler şeyde olabilir. Soyguncu böyle azı. Ay hepsini de şey olabilir. yapmayalım ama aralarında soygun yapanlar da olabilme ihtimali var. Sen böyle nur yüzlü şey dedeler falan zannediyorsun ama e, adamlar güzel güzel bir de yılların Aslında tecrübesi. Binbir atmış adam. Nesi, nesi, ne? Yani nur yüzü onun suratlarından bir tanesi. bir tanesi Elbette ki şüphesiz ki ee, Bakalım demişler Ya bunlar koca koca 58 cm betonları nasıl delmişler. nasıl denmişler nasıl yapmışlar Oktay ee, e, Azimle delen, e, betonu delen emekliler, çete e, emekliler çetesi Diyoruz. Ondan sonra <gülüyor> Kuğugölü balesi Türkiye'ye geliyor onu biliyorsunuz zaten Biliyorum. Hı -hı. Evet. Ondan sonra kıskançlıktan seti dar etti Aman dikkat Hollywood'un yakışıklı yıldızı George Clooney. George Clooney zaten başka yakışıklı yıldızı yok. Tek var. geçeceksiniz. 2-3 e, tane daha bize illa yakışıklı bu adam dedirtmeye çalıştıkları bir iki adam daha var. Tamam, ama bir numara da George Clooney parantez içi 54. Emekliler çetesindeki yeri hazır. <gülüyor> ee, ve e, Hollywood'un en güzel yıldızlarından. yıldızlarına... Amel dinleyeli. Alameddin mi? Amel Alameddin. O da daha eş katmış. Onu sorun. da bir filmde oynatsalar ya. Valla rahat edecekler. Bir galiba. ufak bir rol. Ha. Şimdi George Clooney Julia Roberts'la bir Artist film çekiyor. Artist gibi kadın zaten. Ee, Julia Roberts ile parantez içi 47 diyelim. Money Monster adlı filmde başrolü paylaşıyorlar. İddialara göre George Hulini e, avukat eşi Ama Lala Umut'in parantez içi 37. Kocasını Julia Roberts'tan kıskandığı için ki aralarında en az 10 yaş fark var. Ablam olur o benim Julia falan Julia Roberts mı kaldı ya? kalmış işte film çekiyor Oktay yani Öyle, bence, Julia Roberts'ın yanında şey demiş saçlarınız çok güzel ben de yaşlanınca böyle yaptıracağım diye, laf diye dönmüş. böyle yapmış gıcırt diye böyle bir sesler avukatla laf yarıştırabilir misin Ay, ya? hayır yani onların mesleki şeyi var zaten George Clooney'ni Robert... <gülüyor> Julia Roberts'ın da bekler <gülüyor> <gülüyor> Julia Roberts'a verdiği bir destek gibi görüyorum ben bu filmi alakası <gülüyor> yok demiş ben demiş <gülüyor> Julia Roberts böyle demiş alakası yok demiş ben şey yaptım demiş kendim demiş yapayım demiş ya. <gülüyor> sosyal medyada demiş <gülüyor> O şekil, bu şekil, o şekilde demiş. Neyse ama sürekli, ama Alahumettin sürekli sette. Kıskanç setli, Sürekli sette. Dur bir saniye diye tam çekim laptop yapacaklar. Laptop'umu alıyorum sette bir kenarda çalışabiliyorum ben demiş. <gülüyor> Valla hem laptop'uyla çalışıyor. Arada tabii George'un saçını başını düzeltiyor. Sürekli bir dokunma açlar. Onu benim. bence bir filmde oynatsın George Clooney. Eski dostlara yönelinceye kadar bir ee, diye bir şey yapsın. Önce onu oynatsın, sonra yine eski dostları vefasını şey yapar. Evet gösterir canım. İnsan eşini oynatmayacak da kim oynatacak Hakikaten. yani? Vallahi öyle. Sen hatta Bürgeye de söyle, ee, seni de bir tane güzel modern dansla oynatsın Ege Vallahi ben sahneye çıkmıştım zamanında evde böyle boş duracağında bir müzik yapsın falan filan diye o sahnede sen operasyon değişiktir çocuklar Ver. oradan ben bir selam verdim sıcaklığı Ankara seyircisi farklı, farklı şey farklı. demiştin değil mi çıkışta da kes benim, benim 75 lira mı diyerek para istemiştin değil mi istedim tabi canım o benim telifim ya Yeni Zelanda'da e, hayvanlarla ilgili bir karar alındı. Hayvanların da e, insanlar gibi duygusal varlıklar olduğu tanımlandı. Aynı, aynı. Hayvan hakları iyileştirilmesi sırasında yapılan değişiklikle. Kirdalı radyocu yakalandı. Evet. Hayvan <gülüyor> hakları beyaz. Hayvan etiği danışma kurulu üyesi Virginia Williams. Doktordur kendisi. Doktor ee, Virgina, Doktor Virgina ameliyathaneye bekleniyorsunuz. Çok Doktor güzel, Virginia. çok güzel hakları var hayvanların demiş. Onların hepsini tek tek vereceğiz demiş. O yüzden bundan sonra duygusal e, yönleri olduğu yasalara girdi Yeni Zelanda'da. Aman Zeland'da'da. ne kadar güzel. O zaman istikamet Yeni Zelanda mı diyorsun Oktay? İstikamet Yeni Zelanda olay keşke ama çok uzak ve Fahir. Olsun aa, uzak aa, olsun canım. Okyanusa gideceğim. Yani hayvanların Gileceğim. hakları var da bazılarının pençeleri de var. Onlar zaten haklarını alabiliyorlar. Hakkım Bu, olanı gerekirse pençelerimle alın. Dananın davranıyor. tavuğun hakkından bahsediyoruz. Leoparın Şimdi, mı? Yeni Zelanda'da e, köpek kedi falan diye başlasak. Hayvanlar çeşitli. Mesela çeşitli. insan başına dört koyun düştüğünü ben biliyorum. Tamam ne Nüfus, güzel. Nüfusları şöyle bir bölersen dört çıkıyor. Ay Onlar şey yapamıyor değil mi? Mangal falan yapamıyor. Ay gene mi yani? Ay <gülüyor> valla için bulanda. Değil Yeni Zelandalılar mı konuşuyor yoksa şey, konuşuyor? Arada, Yeni Zelandalılar <gülüyor> gençler öyle konuşuyor. He. Gençlik gençli konuşması. Ayağınız koyun kokuyor. Var. Galiba Yeni Zeylandalıların kişi başına dört tane düşmesinin sebebi. koyunlar kokuyor değil yemiyorlar. Yemedikleri için de ne oluyor koyunlar? Kalıyor. Kesmiyorlar da. Kesmeyeyim miyim koyunumu. <gülüyor> <gülüyor> o Tazmanya canavarı var mı? Var. Var, var değil Öyle bir şey var ya yani yani canım. Böyle hani kimiz diye döne döne gider. Her şeyi yer gelir. Tasmania canavarı değil mi? Ben çizgi bana? filmde seyretmiştim ya da bir belgeselde i̇şte tam hatırlamıyorum. Film, çizgi film değil de mesela neydi onların kuşlarının adı? Dodo. Aa yok değil. Dodo'lar Amerika'da da ne de? deniyor. İnce ince uzun gagalı. Yeni Zelandalılara da deniyor ya. Kuş değil miydi o? Kivi, kivi, kivi, kivi. kivi. kivi kuş değil mi? Kivi. kivi kuşu. Mesela onun olduğunu biliyoruz mesela da kivi canlı... bir meyve onlar da mesela kuş anlamına Aynısı, gelir. Aynısı. Mesela biz Türkiye ülkeyiz, Turkey diyorlar. Hindi. hindi. Mesela Mısır bizde böyle bir şey anlamı var. Orada ülke. Olaylar değişik. Oktay kafanı hiç karıştırmayalım şimdi senin. Tamam. Şu anda netleşti karıştırmadığımız Mesela, için. Su İngilizceye Türkçeden girmiştir. Biz su diyoruz onlar water diyor su ama yani aynısı. Peki Tazmanya benim sorum Tazmanya şeyle, canavarıyla ilgili olacak. Tamam. Canavar mı deniyor ona yoksa Tazmanya hayvanı gibi bir şey mi? Bizde şey? de kurda canavar derler köylerde. Ben canavar su. dendiğiniz... Suriye canavar dadandı diye kurttur. Var Aynen. mı acaba Yeni Zelanda'da olan dinleyicimiz varsa... Onlar da canavar mı? Yani ne monster mı diyor. Monster. Tazmanya canavarı. Tazmanya monster. Canavar denmesi bir garip ya. Yani o canavarlığı şey. E... Dehşet ya bu. Oktay en birinci dehşet dehşet. Canavar gibi çocuk. O cümle içinde kullandığım. O hayvan içinde canavar gibi ya. O... Yani bütün Tazmanya hayvanlarına canavar denmiyor da aradan bir, tane, bir tanesi mi seçilmiş diyorsun? olanına canavar en dehşet en birinci anlamında kullanılıyor. Kaymaklı da vardır mesela. Kaymaklı bu derken... da. Bu da Tazmanya'nın kaymaklısı. Bir Sevimli hayvanları öyle denir. Bir de memelisi varmış. Memeli mem mem de memeli mem de memeli mem de memeli. Mem mem mem mem <gülüyor> sevgili dinciler sizin de hoşunuza gittiğinizi biliyorum. <gülüyor> evet. Oktay yalnız bu böyle senin o ses sonuna beraber ben ürperdim. Ben kendi olsun. içinde bir konu açtım kapattım bu arada siz aç, hiç fark etmediniz. E, aç tekrar dışından aç. En vahşi hayvanlar hep memelilerden müşküyor diye sonra timsah geldi aklıma kapattım konuyu. Ayha. Aklımda çok yaşaya geç geçeyim hakikaten. Timsah geldi bitti yani. Memeli hayvanlardan tiskinecektim. Ne güzel yumurtalı hayvanlar. Tavuk mesela tatlı tatlı takılıyor. En e fazla bir ürküle şey. En fazla ne olur yani? Aaa ya işimiz zor var. Ne oldu şimdi Tazmanya'da hayvanlar? E. Dur bakayım. Tazmanya'da değil ya Yeni Zelanda'da hayvanlar Tazmari e, her türlü hakka sahip. Gerekirse hakları. benden daha güzel sosyal imkanları var. Gerekirse ha? hakları için kurt adama dönecek şekle geldiler yani. Tazmanya şeytanı deniyormuş. Şam şeytanının olduğuna inanıyorsun da. Şam şeytanı. Yırtıcı keseli. Keseliymiş. Keseli de keseli de keseli de keseli. De keseli, de keseli. Aa, o zaman bu şeyde Avustralya'da Yeni Zelanda'da falan hep hayvanlar keseli mi? E tabi. Hep değil. Başka yerde hep... keseli hayvan var mı? Var başka tabii. keseli hayvanlarımız mı? Başka yerde de değil Başka ülkelerde başka demek Başka ülkelerde istiyor. başka kıtalarda. Ha, başka yerde kanguru var mı mesela? Tazmanya var, var mı? kanguru olmasına gerek yok. Keseli. Bana herhangi bir keseli Ya bazı hayvanlar keselidir de biz farkında değiliz. Kullanmıyorlar keseleri. Mesela en iyi kullanan kanguru güzel kullanıyor. İşte Kesesini canavarı. taşımayı biliyor. Evet yani. kese Ona çok yakışıyor. Onları free gibi düşün. Keseli kurt varmış. Keseli fare varmış. Keseli. Bunlar hep şeyde mi? Ee, çoğunlukla, Yeni Zelanda'da mı? E, evet çoğunlukla Avustralya... E, yani Avustralya ve Yeni Zelanda'da... O, bu büyük okyanustaki işte o adalarda imiş... Bundan sonra ama yine şeyden gelmiş ee, Avrupa'dan gelmiş Avrupa'dan tanıdıkları türlere benzetme yaparak isim vermiş ha isimleri öyle isimler öyle isimler ]miş. öyle ee, ondan sonra şu Tazmanya canavarı da şu göndermiş dinleyicimizin sevgili bir tanesi sevgili dinleyiciler birazdan görüntüye göre vaş veya vış diyeceğiz vaş <gülüyor> <gülüyor> buna şeytan deniyormuş Süleyman şeytan deniyormuş sevgili dinleyiciler Wash diyoruz bir kez daha. Yeni bir saatin başından hepinize merhaba. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Espriler şakalar sevgili dinleyiciler. Tamam. Anam, anam, anam dediniz Ege Bey. Adam şey, dediniz yayına çıktı. Anam mı dedin? Anam dedi. Esin teyze arayıyın. Dnsun. Tamam. Anam anam garip anam diye bir telefon etmenizi istiyorum. Evet şimdi bakalım. Ee, çok güzel fotoğraflar geldi Tazmanya Canavarı ile ilgili. Herkes Tazmanya Canavarı'nı açmış bak, ya. Ne kadar, Bunu canavar der misin hiç? Ay çok minnoş ya. Her hmm. şeyin yavrusu çok sevimli ya. Bu Tazmanya Canavarı'nın yavrusu. Bu da... yavru olmayı bir defa ıstırana <gülüyor> kadar. Ama bir de şuna bak. Bak. Vahşi o... olduğu zaman da nasıl aynı ha, Tazmanya Canavarı? Yani sakin kullanıma hayır demiyor, deparada cevap veriyor. Bir de hepsinin burasında böyle bir beyaz şerit oluyor mu acaba ya? Tabi. Tabi. Tazmanya canavarının hayırdedici e, özelliği Yoksa var. aynı Tazmanya canavarının fotoğrafları mı o internette? Da Tabii, bir dakika. Yo, yo. Ha, bir dakika yok yok. Onların hepsinde var. Akıtma denir. <gülüyor> Tazmanya canavarındaki akıtma konusunu ayrıca konuşacağız İspermet alerjisinden bahsedilmiyoruz. Heh, buyurun, buyurun. Bey. E, Maria adlı hanımefendi yaşadığı... <gülüyor> Nerede, nereden hanımefendi ya? İsim veremiyoruz. Yani ülke ismi veremiyoruz. E, her e, yaşadığı ilişkiden sonra Allah bir ağrılar bir şeyler falan var. Yandım ya Allah. Ya ya. Allah. Yani 10 yıldan uzun bir süredir bu sorunu bir türlü çözüm bulamayan Maria Hanım. Haberin sonunu anladık yalnız başlıktan Fahir. <gülüyor> evet. Neye alerjisi olduğunu neye... anladık. <gülüyor> Rahatsız oldum ben şu anda. Ondan sonra uzmanlar e, bu ispermet alerjisinin yüz kadından on ikisinde görüktüğünü söylediler. O ülkede herhalde tahmin ediliyor. Ancak anti o zaman. Anti -istaminik. Yani burada isim veremiyoruz ama ilaçlar var. Tabi. Alacaksın. Çocuğuna verdiğin ilaçlardan da değil mi o şey? Şurup da olabilir. Hem güzel uyutur seni. Ya da üstüne dökeceksin. Evet. Öncesinde. <gülüyor> Şimdi bir şey yapalım. Tabii bahar dönemi biliyorsunuz alerji dönemi. Bütün o polenler ya bu ağaçlara birileri bir dur desin ya. Bu çamlara, bu şeylere bu kavaklara bilmem nerelere. Kavaklar nelere. galiba çamlar da Yok değil. ya çamlarda, çamlar da mı yapıyor? yani bu tamam ben sizin cinselliğinizi sorgulamıyorum ama bu kadar aleni ve bu kadar fitursuzca hiçbir doğa bu şekilde yaşamasın Vay, yani. Hayır 5 senedir aynı şekilde onlar cinselliklerini yaşıyorlar. Ya beş Kaba hesapla 35-30 bu senedir. Sene sen bunu biliyorsun yok, yani. Bu sene, Çoluğumuz çocuğumuz var ya havada evet. polenler uçuş. Şimdi ne diyor? Biz <gülüyor> Açıklayamıyorum açıklamak yani. zorunda kalıyoruz. Ağaçlar şu anda coştu diye. Ve şöyle söyleyeyim bu senede olduğu gibi hiçbir sene olmamıştı. Yani bu sene arabanın üstü yani arabayı yıkatıyorsun getiriyorsun. Sanki gece sen yatıyorsun, onlar arabanın üstünde <gülüyor> <Çılgıncasın> emhal <gülüyor> oluyorlar. Vallahi ya lütfen ya. Buradan çamlara sesleniyorum. Her türlü poleni olan her türlü canlıya sesleniyorum. Lütfen ilişkilerinizi şey diye yaşayın. Bakın Adana'daki hadise bugün <gülüyor> gazetelere geldi yani lütfen. Yani o çamla kavak orada şey yapıyorum iki tane çam gidiyormuş. iki tane kavak <gülüyor> iki tane falan çam falan. iki kavak bir tane alt köşesindeki ot köşesindeki misafir oda seyrediyor <gülüyor> Kayseri'den gelmiş bir tane alt köşesindeki <gülüyor> ya lütfen ya lütfen. Ankara'da çok güzel diyor ay lütfen rica ediyoruz bir kez daha yetkililere sesleniyoruz yetkililer de müdahale etsinler şu seçim gündeminin Yetimler dediğim de Orman Bakanlığı seçim gündeminin <gülüyor> yoğunluğu içinde bir tane haberimiz vardı bizi biraz Kafamızı meşgul edecek. Onun da tam gazeteler üstüne gidemiyorlar. Normal bir ülkede olsa haftalarca bunu konuşmamız Hangi lazım. Hangisi Eş değiştirme. İşte bu eş değiştirme hadisesi. Yine ikinci, üçüncü sayfada kayboldu. Yok gitti. Ege valla 3-5 gündür Yok yani ya, gazetelerde evet. flash haber olayların Hadi. detayları. Hadi biraz Az ayrıntı sonra. çıkıyor Ege doğru söylüyor Fahir. Evet Bir ayrıntı çıkıyor. Vilya'nın her türlü fotoğrafını gördük. Ve o çekiyatların altından neler çıkmış. <Gülüyor> Bir şey diyor bir de yani garip aslında hiçbir işte şey yok. Çekiyatların altından fantezi malzemeleri deyince insan ne çekmiş olabilir diye. İç çamaşırları normal böyle hani. Temiz iç çamaşırları. Temiz iç çamaşırları falanlar filan falan yani. O parayı karşılığında yapılan o bu çeteyi çökertmek için hangi birim bakıyor emniyetten ona? <gülüyor> Onu bilemeyeceğim. Hayır. Mali suçlar. Mali, mali suçlar mı? Bakmaz ya. Hayır canım. Para varsa para varsa mali suç, Fatura kesilmiyor. Oradan takip ediyorlar. Ne bileyim şeyde de var narkotiğin ilgilendiği uyuşturucu dünyasında da var paraya. Vallahi böyle bir, bir şey değil ki. Bütün cinayet masası ben de geleyim. kesmeyin benim mi? Ben de geleyim diye. Şey yapmıştım. Kim bakıyor? Yani o El şey. Ya. Suçlar, uyuşturucu, fuhuş, Ondan sonra hepsi gitmiştir hepsi, hepsi. Belediye zabıtaları da gitmiştir. herkes kamak çekirdiğini almıştır. <gülüyor> yani bir masaya konulmuş ıı, masaya çantadan falan, falan filan diye bir şey yazılan bir şey gördük mü? Bir masada. Valla ben haberleri izleyemedim yani o Görülmüş olabilir. Arkadaşlar demiş şunlarla emniyet yazın demişler. Biz de onlara dokunmak istemiyoruz diye çünkü bulunan malzemeyle yazacağız derse. İşte ne, o, ne onlar ne bulundu? Ne bulunduğunu neler neler neler, neler, neler, neler neler. Aslında çok rahat yazarmış insanlar ama. <gülüyor> Ay. Okay. Hadi bakalım. Hadi. Kanda bir tartışma e, oldu Kanda. Net ne tartıştı? Festivali biliyorsunuz devam ediyor. Ben ee... dünyanın en uyduruk tartışmasını dün okudum. O mu acaba? Vallahi galiba bu. Oh, daha doğrusu ilk iki ayakabı. gün özenmişler. Onu üçüncü mu gün salmışlar kıyafetleri. Öyle bir haber okudum ben. Kıyafet e, evet ama ilk günde de eee kırmızı halı seremonisinde de topuklu olmayan e, kişileri almamışlar içeriye. Aa. Topuklu ayakkabı giymeyen Aa, kadınları. Çok iyi ya platform topukla gelen kadınlar geri mi dönmüşler? Bu da bir e, kriz olmuş. Babetle gelenler geri mi dönmüşler? Evet babetleri e, geri döndürmüşler gerisin geriye. Zaten 3 kişi <gülüyor> benim okuduğum kadarıyla. Kimler ee, geri dönmüş Oktay? Yani bir eski, bir darimarkalı bir yapımcı. Bundan sonra eski organizasyondan bir e, kadın. Hı -hı. Ondan sonra bir de biri daha. Biz artist miyiz ya demiş. Niye öyle rahatsız rahatsız? Ayaklarım duralım? çişiyor benim demiş. Parmaklarıyla e, ayakkabımı işaret ettiler. Daha sonra bana parmak salladılar demiş. Nein Meselelim, anlamında ayakkabılarım, nein. Ayakkabılarım olduğu açıktı demiş. Ondan sonra e, utanç çok utanç verici bir olay falan diye. E, bu yapımcının Valeria Richter'in açıklaması var. Ne yapacağız falan filan diye. Ne yapacağız? Ya bir tane de yani bir giy stiletto'nu giy git. Erkeklere ben... yapmışlar mı onu papyonsuz almıyoruz falan diye. Yok canım ırklarla ilgili öyle bir tam şey bir yok. ayrımcılık. Evet, ırkçılık resmen bununla da ırkçılık. Hmm. Ondan sonra yüksek topuk zorunluluğunun söz konusu olduğu yönündeki iddiaları ise reddediyor festival yönetimi. Yoksa böyle. O şey zaman var. niye almadınız diye sorulur. Başka, başka bir şeyden almamışlardır demiş müdür. Başka bir şey vardır. Onu ben bir araştırayım demiş. Ondan sonra bir de Beşiktaş'la ilgili haber var biliyorsunuz konuşuluyor. Ay, bir hiç ya. Ay Aa, EG, evet. sen biliyorsun vallahi yıllardır. 40 karadır. yılda bir bana benzeyen bir adam gelmişti. Ya yani yani son alakan bu olacak herhalde. Türkiye'de bir güzel de bir adam gelmişti ya. Yani. Evet vallahi ben, ben de yani çok sevdim. Her çok karşı şey. Bu kadar hastaydı. Yani, yani tamam azasıydık yani, azasıydık ya, yani, herkes yani hakikaten. sadece Beşiktaşlıların değil, başkalı başka takımları tutanlar da gayet bilinçli. Ee, sevgi ve muhabbetle bahsediyorlardı. Evet, hakikaten öyleydi. Ee, sezon sonuna kadar e, devam edecek. Ondan sonra e, ayrılıyoruz diye bir söylenti var. Şu anda resmi açıklama mı bilmiyorum ama. Ne kadar yanlış e, ya. Beşiktaş yönetimi çünkü yalanlamış. Bir yandan çarşıda açıklama yaptı. Yakaladınız mı onu bilmiyorum. Stad vardı, sınırsız imkan vardı. O vardı, bu vardı. Her şey iyiydi de. Biliç mi, mi kötüydü demiş. Reza kalsın, biliç gitsin he demiş. He. Öyle ondan mi? sonra o da öyle ee, Çarşı Çak, öyle de, Çarşı getirmiş. gene yapıştırdı cevabı Ondan sonra bakalım Bakalım göreceğiz evet. Şu anda maçlar bitecek ama ondan sonra Dünyanın en çirkin sezonu olan Transfer sezonu açılacak Yok daha Hiç. değil canım ilk başta tatil sezonu başlıyor Transfer sezonu daha ha, var Çirkin mayolu futbolcuları göreceğiz ya, tatil evet, Çirkin mayolu değil canım iyi mayolar giyenler de var Hep marka giyiyorlar Nasıl Doğru? mayolu ya ne demek? Mayolu. Tatil, tatil, belde çok sever. tatil beldelerinde futbolcu işte arkadaşlarından, arkadaşlarla eşiyle şuralara gitti buralara gitti bele bele görüntüler vardı. O zaman sizi alkışlarla ben mutfağa alıyorum bir kez daha sevgili dinleyiciler buyursunlar efendim 9.20 reklamları. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Two Door Cinema Club bu dinlemeye başladığınız şarkı ama bu benim mesaj... Dinleyeceğimiz bir tane, anlamına gelmiyor. Bir tane Two Door Cinema Club'cım var. <gülüyor> Onun şarkıları esas güzel de adam artık... Nerede? Ulaşalım abi o zaman. Abi adam artık şarkı vermiyor kimse Yok mu? Hmm. Hmm. Evlilik tarihlerini unutmamak için benzer rakamların yan yana geldiği tarihlerde evlenmek isteyen çiftlerin sayısı her yıl ne oluyor? Artıyor. Artıyor ve uzmanlar diyor ki neyin uzmanı tam anlayamadım ama uzmanlar diyor <gülüyor> ki aman dikkat diyorlar. Ee, bu yıl e... Ya dinleyicilerimizi hiç düşünmeden yayın yapıyoruz ya Niye ya Şu Adamlar işine gücüne gidecek falan filan <gülüyor> diyor Sabah böyle bir radyoyu açıyorlar <gülüyor> Uyarı üstüne uyarı habire Yani insan gerilmez mi dinleyen adam Ama yani aman dikkat Yani nelere dikkat edeceğiz Demek ki biz jungle'da yaşıyoruz etrafımız tehlikelerle dolu Ege'serin gibi bir şey Ege senin jungle diyen ağzını yirin Jungle dediğin ne Ege hakikaten Jungle Tehlikelerle dolu bir dünya ha, tehlikelerle her Tehlikelerle dolu, dolu bir dünyaya var. biz ne diyoruz Jungle, jungle, jungle diyoruz, diyoruz. Ee, valla uyarmak tabii e, ki yani, boynumuzun da boycu bir yaşı olarak geçtikten sonra neden uyarmadınız bizi yani dinleyicimiz de mi e, şey yaparsın? Ha, haklı isterse? mı çıksınlar onlar yoksa? yoksa tabii o da çok fazla uyarıyorsunuz ama gibi. biz sizi dinlemedik diye. Yani dinleyicilerimiz çok aman mi? dikkat diyerek de yani şey de diyebilir insanlar. Yeter be ben bir hayal dünyasında yaşayacağım. Modern sabahlarda gerçeklerle yüzleşmekten bıktım bir sahte bir dünyada mutluluk peşinde koşacağım diye. Onu diyen kişiye ben e, yeter be biraz ben daha. Aman dikkat çok <gülüyor> Yeter be biraz daha inanarak söylerseniz ikna olurum derim ben. Çünkü yeter be diye böyle yeter diyen adam zaman. İstemem istemem istemem Bu yıl 3-5 rakamının yan yana geldiği 3-5 hesabını yaptı 3, -5. 3, -5. 3 ee... nereden bir dakika 3 ne? 3 tane, 5. Ha, 3 tane 5 Çünkü Mayıs ayındayız kaba bir hesapla 5-5-2015 15-05-2015 geçti, geçti. Evet. O niye enteresan herkes atlıyor? Bir 15 başında bir 2015-15 sonunda 5 ile ortada Atosol'daki biri Ne etti? Beş etti. 15 5 etti 15-5-2015 e Sen 16-5-2015'de açıklarsın böyle <gülüyor> Fahir yani böyle uzun uzun açıkladıktan sonra. Ya işte beş beşlik sistem. <gülüyor> 15 05, 2015 geçti. 5 05, 2015 geçti. 25 05. Aman dikkatiyoruz. 20 05, 2015 geçti. 20 05 2015 de 20 oradaki 05 de 2015'in 15'ini toplarsan 20 eder. Toplama yok zaten Fahir. Ya 20 05 2015'i nasıl açıklayacaksın o zaman bana? E, 20, 2005, 25, 20, 2015 2015'ti. Işte. E iki e, en kolay ya. anlaşılan şey bu e ya. Ama o 2005 ediyor 2015 ne ya? 2015 25 25 ne? Anladın? 2505 2015. O da var. Onu da saç çıkartacak. İşte o da bir saçma. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler ben içeriden dinliyorum. Buradan da anlaşılmıyor. Ee, rakamların yan yana geldiği, güzel rakamların yan yana geldiği e, son tarih 25 Mayıs Pazartesi 2015 demiş uzmanlar. Amman. Ya Mancid Pazartesi'ye denk geldiği için düğünü ucuz yapalım diye şey yapıyorlar ya. Evlenmek isteyen çiftlerin Pazartesi günü evlendirme dairelerini doldurmayacak <gülüyor> merakla koyarak... bekleniyordu bir şey <gülüyor> herhalde. Bu... Valla daha çok beklersin. Özel tarihlerinde hiçbir esprisi yok yani Bizim nişan güzel simetrik bir şeydi Neydi? Güzel simetrik bir şey söylesene 2004-2014 2004-2004 ediyordu 2004-2004 2004, -2004, -20 -2014 2004 dediğim 2004'tü. Yani çok güzel bir tarihe denk geldi diye düşünüyorduk ama ben işte nişanda böyle bir e, yıl dönümümüzde bir hediye aldım birke ay neydi bugün ne bir dakika dur söyleyeceğim falan diyor yani içinden bir insan bile unutmuştu içinden bir insan i̇çinden bir zaten insan içinde zaten kaç insan var iki, iki kişi var, var ya. yani olayın içinde yo amcalar falan da var <gülüyor> amcalar <gülüyor> hiç hatırlamadılar ya zaten. orada şey yapmak kaçmasınlar yani ben ilk başta mesela bunu şey buluyordum ama biraz böyle zorlama yavan mı acaba falan diye ablamların çok güzel formülü var 14 Şubat'ta evlendiler. Çok güzel. Çok güzel oldu Çok Hep keyifli Hep gereksiz masrafa girmiyorlar Harika Bunca senedir O da çifte kutlamalar diye Tek bir kutlama yapılıyor Ben de şunu tavsiye ederim Telefonlarının takvimlerine işaretlesinler 2 gün önceden hatırlat falan filan gibi şeyler Senin, senin sadece şeyin Hatırlamak için mi? Yani tek şey hatırlama çünkü insanlar iyi hissediyormuş demek ki bu tarihlerde evlenince öyle bir, bir şey Bir de 11 abi. yıllık adam nişan tarihini niye kutluyor Ege? 20.04, 20.04 olduğu için işte. Hayır zaten evlilik <gülüyor> başka, başka bir şey yok. Bir çifti düşün evleniyorlar. Evet. Hı -hı. Daha başka ne mutluluğa ihtiyaçları var ya. Yani sevmişler birbirlerini, <gülüyor> hayatları birleşiyor. Şu Tarih denk kutuyayım. gelseydi daha güzel olurdu. Peki bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Siz e, çok güzel kutladınız 20.04 tarihinde. Sen Hı -hı. bir hediye aldın. Evet. Peki sana bir hediye alındı mı? Teşekkürler. Alınmadı ve ben de bunun üstüne ne dedim biliyor musun? Programınızda hazırlık yapıyor musunuz? Vallahi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Eski <gülüyor> efektleri buldum ya. Biz bir ara Bull'la yayın yapmıştık hatırlarsanız. Biliyor musun hangisinin ne olduğunu? Ne yazıyor yani. mu orada? Ya orada yazıyor. Tamam. <gülüyor> Bakayım neler oluyor. E, yazıyor. O zaman ben <gülüyor> 2016 bu. ile ilgili bir iki şey söyleyeyim ona göre de bir iki şey bul. 2016'da 2016, 2016. evlenmek 2016. isteyen çiftler için benzer 36 rakamın yan yana geldiği tarihleri açıklıyorum. Oktal söyleyebilir tamam. miyim? Gelmedi efekt. Ee, buyurun Firebay. Bir tanesi 66 2016. Doğru. Tamam. Ee, bir tanesi 16 6 2016 16. Doğru. Bir tanesi de 259 2016. Maalesef onu Hadi bilemedim. Onu bilemedim o benim çünkü doğum günüm olduğu için. Cans bu arada e, dikkat etiniz mi? Bu bahsettiğiniz bütün rakamlar çok şık veya şik. Pardon çok şık veya şik. Şeng Şeng Song. Şenk Şenk Şenk. Şen efektlerimiz e, yayınımızı manipüle ediyor. <gülüyor> e, patlat hari, biraz bari patlat. Vallahi, patlat. Şenk Şenk Şenk. Az geliyor Ege. Az geliyor. Patlatayım mı biraz patlat daha? Patlat ya. <gülüyor> <gülüyor> hele hele. Hele hele. Hele hele. Hele, hele. Allah çok çok çok, çok çok çok. güzel oldu ya. Hop, oh unutulmasın çünkü bu değerler. Valla değerler hakikaten değerler. Ee, biz bile unuttuysak dinleyicilerimiz ne kadar mutlu olmuşlardı. Bir artık 2015 o zaman demişti Damla Hanım. Ee, 2015'in özel tarihleri ile ilgili Emir Bey. Ha tarihler bittiğine göre Evet oldu. <gülüyor> 2015'de bitebilir. Ee, Emir Bey demiş. Jungle dişin hakkını, e, hakkı şu değil mi demiş. Welcome to the jungle. Welcome, welcome to the jungle. Aa, o çok Ondan güzel sonra, şarkı onu da çal. hadi çalalım. Welcome jungle. jungle. Levent Bey de bir şey demiş. O ne demiş? Jungle boogie mi? Ee, cümle içinde kullanıyorum. Anlaşılması için demiş. My head is a jungle. Ya da babamın cangılı var demiş. <gülüyor> ya da pazardan cangıl aldım evet, olabilir. Teşekkür ediyoruz tüm dinleyicilerimize. Ee, şimdi anlaşıldı. Evet Ege Ege'ciğim ne giriyorsun? Welcome to the Jungle'da neşemizi bulunuyor. Hem de kortser versiyonu. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Sevgili severler, veda için şu anda Radyo tü Az Bak, stüdyolarında Fire Lönç ve Oktaj Dremici ile birlikteyiz. Modern Pardon... Hemen düzeltiyorum. Çok özür dilerim. Al Studio da. Al diyorsun da ben burum Firench var. E 5 stüdyosunda Oktay Demirci hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ankara diyarımızın <gülüyor> A'sı B, B'si olduğunda bir kez daha teşekkür, teşekkür ederiz. Programın teşekkür sonunda merhaba diyerek eee galiba yeni bir E Oktay başlangıç. yeniden merhaba demek için bir okçakal gerekli ondan ötürü herhalde ondan ötürü değil mi? Ha bu merhaba o hoşçakalın merhaba asya göstergesi, göstergesi olacak mı? bugün dünya süt günü bununla ilgili olarak çok değişik e, çeşitli değerli kıymetli konuklar olacak radyoda ilerleyen dakikalarda e, hem süt konusu hem beslenme ve diyet konusunda ana sütü mü? E, çünkü ana, ana sütü bir soru şu anda daha ortada yok yok yok ortada yok e, <gülüyor> Merve Talıçın <gülüyor> fulya'nın konuğu olacak. Pardon. Fareki soru değil, cevaptı değil mi? Evet. Çünkü o yüzden ben soru, yoktu. cevabım doğru mu diye sorulan bir soru <gülüyor> Ben kaçırmış. Evet, Fulio'nun konu olacak. Burada çok güzel bize olaylar anlatacak, bilgiler verecek. Fahriye, Yalan de, yanlış konuşuyoruz. bir daha sor. Hiç. Yanlış konuştum. Ana sütü e, Konulardan biri olan süt konusunu konuşmuştuk. Ne sütünü konuşmuştuk? <gülüyor> kutu, <Ana> sütü, <gülüyor> kutu sütü. Kutu mü? <gülüyor> Hayır. Ana, <sütünü>. ana <gülüyor> sütü konuşmuştuk. E, onun. İlk altı ay şart hoş diyorlar. <gülüyor> ve konuya <gülüyor> geçildi. Dikkat <gülüyor> diye Uzman olarak televizyon programlarına katılmak istiyorum ve altta hani yazılar çıkıyor ve ya, konuşulan konu. Hı -hı. Saçma olacak. Evlilikte ana sütü. <gülüyor> çocuk falan. Evlilikte anla sütü konusunu konuşacağız bugün. E, evet o zaman ne yapıyoruz? Ne o zaman yapacağız? Ne yapıyoruz? Vedalar asla, Vedalar asla tükenmesin. Tükenmesin diye bir yeniden hoşçakal yeni dememiz Vedalar asla tükenmesin diye. Için bir kez daha ediniz. merhaba Seyiriz. diyelim diye. Yeniden, yeniden, yarınları hın, yeniden merhaba diyelim diye. Hoşçakalın. Bir bardak süt yeterlidir diyoruz. Ne olduğunu ne bittiğini iyi bilelim. Yarın öbür gün şaşırıp da şöyle demeyelim diye. İyi güzel ya bu o zaman bugün güzel bir şeyle bitirsin. İlhan Şeşen ne yapıyor acaba? İlhan ya? Şeşen. İlhan Şeşen dizi de oynuyor mu? Dizide oynuyor, hangi dizide oynuyor şu anda? Oo galiba şey ya bu yeni Ali dizi var ya yok, yeni yok. yeni Türkiye dizilerinden. Yeni Türkiye mi? dizilerinden Öyle mi biri. Hı, Hı. Bu Kumpas mı? Şey ee, mi? Milat mı? Milat Milat. Milat'ta oynuyor. Milad. Kötü adam mı orada? Onu bilemeyeceğim Egecim. O kadar <gülüyor> bilemeyeceğim? Evet. O zaman isterseniz sevgili dinleyiciler bilmediklerimiz hakkında konuşmayalım. Bilmediklerimizi öğrenmek için bir hoşçakal demenin <gülüyor> merhabalarının kıymeti diyoruz. Yarın sabah haftanın son iş gününü sabahında görüşeceğiz. Ay canlı canlı oh, canlı Aa, canlı evet, çok evet, gidin çok gidin. canlı canlı canlı canlı cuma programı. Canlı cuma. İşinize neşve katmak için hoşçakalın.